Felsefe Açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Ben Rıfat. Bugün bir bahçenin eşinde başlayacağız konuşmaya. Bahçenin girişinde. Ey yabancı, burada mutlu olacak ve iyi vakit geçireceksin. Burada has en yüksek iyiliktir. Buranın bekçisi, bu nazik ev sahibi emrinde olacak. Seni her zaman ekmekle karşılayacak ve sana bol bol su ikram ederken şöyle diyecek. Yoksa iyi ağırlanmadın mı? Bu bahçe iştahını kabartmaz, aksine onu doyurur. Sunduğu her içkiyle seni biraz daha susatmak yerine Susuzluğunu doğal bir tedaviyle giderir. Ücret gerektirmeyen bir tedavi. İşte ben bu hazlı duyarak yaşlandım diyor. Bu bahçe Epikür'ün bahçesi Epikür'ün bahçesi deyince benim aklıma hemen Hironomüs Boş'un dünyevi zevkler bahçesi Geldi. Çok önemli bir tablo. Eminim herkes bir şekilde görmüştür, karşılaşmıştır. Dünyevi Zevkler Bahçesi bir triptik olarak yapılmış bir tablo. Belki zamansal olarak Epikurus'la çok ilgisi yok çünkü 1500'lü yıllarda ve çok farklı amaçlarla yapılmış bir tablo. Bu tabloda boş aslında Hristiyan dogmalarını insanlara bir şekilde göstermeyi amaçlamış ee, ve tablo zaten üç parçadan oluşuyor. Ee, birinci parçasında Tanrının Ademle Ademin karşısına Havvayı getirdiği an resmedilmiş. Ee, ortam cennet zaten. Ee, cennette bütün güzellikler var. Ee, Adem biraz şaşkın e, uykudan uyanmış gibi ve karşısında e, Havvayı görüyor. Biraz mahcup ee, sanki. Sahne, evet. Ama hani daha önemli olan tablonun aslında ana parçası olan ikinci bölüm yani tabloya adını da veren olan veren parça Dünyevi Zevkler Bahçesi denen bölüm ee, benim de eee bağlantı kurmamı sağlayan parça. Bu parçada İnsanlar e, olabildiğince e, mutlu, mesut, birbirleriyle kaynaşmış durumdalar ama çıplaklar. E, yani dünyevi e, zevklerle adeta haşır neşir oldukları, bütün zevkleri tattıkları e, bir sahne. E, boş e, bütün bu tabloda 300 tane e, şey kullanmış bu arada e, figür e, ve bu 300 figür olağanüstü bir tablo tabii yani 300 figür birbirinden çok çok farklı hepsi ayrı bir şey bazıları e, insana benziyor ama insan dışı hayvanla benzemeyen e, şeyler de var varlıklar da var. Neyse. Ay, ay, evet yani yani. Aslında dönemini çok aşan bir sanat anlayışıyla e, ortaya çıkmış figürler var. Yani belki daha sonrasında sürrealizmin de örneklendirebileceği türden. E, evet, evet inanılmaz var. yani inanılmaz bir hayal dünyası. Tabloya baktıkça böyle e, insanın bakası geliyor. bu da varmış, bu da varmış. Bak bu da böyle bir şeymiş. E, dedirten bir tablo. E, bahçe deyince böyle bu dünyevi zevkler bahçesi e, şeyi çağrıştırdı doğrusu Epikurus'u. E, tablonun yeri gelmişken üçüncü bölümünde de söz edeyim. Tabi e, bu cennet ortamından çıkıp da dünyevi zevklerle tanışıp kendinden geçen insanlar e, boş e, şun kendi e, dinsel Fikirleri doğrultusunda zaten üçüncü parçada yargılanıyorlar yani üçüncü parçada utanç içinde kalmış ve bu orta kısımda yani dünyevi zevklerle haşır neşir olmuş insanların bir anlamda pişmanlıklarını görüyoruz orada da ne var inanılmaz bir şey ceza atmosferi var. Adını koymadın ama cehennem. Cehennem evet. Neden peki Epikür'le böyle bir ilişki var? Epikür de sen de biliyorsun şey yapılıyor. felsefi görüşleri nedeniyle özellikle ee, Ehrenistik dönemin sonrasında Orta Çağ'a geçtiğimizde sapkın, sapık, işte her şeyin e, hazla hazdan ibaret olduğunu söyleyen bir filozof. Onun oluştuğu olarak anılıyor. Aklıma şu geldi hemen. E, Batı dillerinde bu epiküryen sıfatı halcılık olarak hayatın bütün zevklerine dalıp çıkmayı arzulayan bir yaşam şeklini ifade ediyor. Fakat bunun tabii e, programın akışında da e, göreceğiz. Epikür'ün derdi bu türden hazlar değil. Şey var orada boştan boşun tablosundan söz ederken tabi dünyanın karşımızda bu kadar hazla açık bir alan olarak var olması, hazı ölçüsüz bir şekilde ve belki kendimizin de aklına gelemeyecek, düşünemeyeceğimiz oranlarda karşımızda buluyor olmamız başlı başına ilginç bir durum. Varacağımız noktaların haz bağlamında ve bizim bu hazları sonrasında bütün bunları neden yaptığımız üzerine düşünürken gerçekten çok ölçüsüz bir bağlamda yaşadığımız bir hayatla karşı karşıya geleceğimiz bir yaşam alanının ifadesi var bu boşun tablosunda. Yani oradaki figürlerle göz göze gelince, onları izleyince gerçekten hani bu dünyanın ee, ne kadar kendimizi e, kurtaramayacağımız bir e, hazın merkezi olabileceği algısı ortaya çıkıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. da ilginç bir şekilde bunu o kadar güzel resmetmiş ki yani. Ben o orta tabloya baktığım zaman bilmiyorum ama hani orada olmak istiyor insan. O kadar herkesin barış içinde olduğu, kimsenin kimseye karışmadığı, herkesin o çekici dünyanın ki senin de dediğin gibi gerçekten dünya çok çekici. Yani içinde yaşadığımız dünya gerçekten hazlar açısından biz bizim için baştan çok, edici, çok baştan çıkarıcı şeyler sunuyor ve boş da bunu inanılmaz bir şekilde resmetmiş. Yani belki amacına çok da uymamış bu ama hani böyle hem cennete hem ortadaki resme zekler dünyasına bakıp sonra da cehenneme bakınca iyi tamam da yani bu cehennem varsa bile bu burada olmak ister insan gibi bir duygu oluyor çok ilginç bir şekilde. Evet yani geç programda da özellikle Aristoteles'in o e, erdemler bağlamından e, ölçüyü konuşurken e, bu eylemlerde tutturabileceğimiz bir e, altın oran meselesi. Yani haz içerisinde de tabii haz karşısında da benzer bir ölçü var olabilir mi? Haz dediğimiz şeyin aslında niteliğini belirlerken elimizde bir takım kriterlerin olup olmaması üzerine durulması gereken bir şey. Yani haz Dediğimiz duygu biçimini sürdürebilmek ya da onu daimi kılabilmenin bir yolu var mı? Aslında soru belki bu. Ya da anlık hazlar ya da kalıcı hazlar arasında bir ayrım yapılabilir mi? Sanki bu bağlam bugün konuşacağımız epikürün, bize söylemek istediği şeylerle ilişkili gibi geliyor. Evet, Epikür de o konuda çok dikkatli tanıyorum. Zaten öyle sonradan tanımlandığı gibi has peşinde koşan bir filozof değil. İstersen önce yani Epikür'ün de içinde yer aldığı bu Helenizm dünyası, yani Platon'un, Aristoteles'in artık bittiği, Platon, Aristoteles sonrası, Yunan düşünce dünyası ki Helenizm olarak adlandırılıyor işte Milattan önce 330'larda başlayan bir süreç birazcık oradan söz ederim yani ne değişiyor Aristoteles ve Platon. Gibi sistematik sağlam iki tane felsefe yapısı var karşımızda. Bunun evet, sonrasında ne değişiyor dünyada? Biraz onu konuşalım. Oradan Epikürün sistemine gelmeye çalışalım. Yani burada tabii asıl motive edici bu dönemin motive edici figür, o İskender'in yaratmış olduğu politik atmosfer ve daha önce mevcut bu sitelerin artık yavaş yavaş ortadan kalkıp bölgesel krallıklara ve İbn İmparatorluğa giden bir süreci başlatıyor olması. Monarşik yapılar ortaya çıkıyor değil mi? Yani o bağımsızlık yok oluyor Helenizm beraber. Evet. Ve belki de daha önce özellikle işte Platon Aristoteles bağlamında gündeme getirilmiş olan politik idealler. Yani ideal politik düzen kurma arayışlarının hiçbir işe yaramadığı ve mevcut durumun bir politik kaosa dönüştüğünü görüyoruz. Bir hevhumet var ortada sanki değil mi? Evet yani... işler düşünüldüğü gibi gitmemiş görünüyor açıkçası. İşte, Narciden... e, Platon ve Aristoteles hatta fikirlerini yani uygulansın da isteyen insanlar olarak düşünürsek yani etikle politikayı böyle iç içe sokan ve bunlar uygulansın düşüncesini... Insanlar... Ayrıca tabii Aristoteles'in de öğrencisi de olmuş. Yani onun... <gülüyor> evet. Fikirleriyle yoğrulmuş bir figür olarak yaşıyor fakat ve bu pratikte öyle olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu savaş ortamı var, sürekli bir savaş ortamı var ve bu anlamda politik ortam felsefi hedefleri de değiştiriyor. Şimdi özellikle tabii bu sözünü edeceğimiz dönem epiküre bakarken helenistik dönem antik çağ ile orta çağ arasındaki ilginç bir dönem, bir geçiş dönemi. Bu geçiş döneminde e, Yunan felsefesi de kökeni e, Yunan kültürüne ait olan felsefede bir bir değişimaya uydurmak zorunda. E, özellikle baktığımız zaman böyle güçlü bir ontoloji epistemoloji ile e, donanmış e, Platonculuk Aristotelistik ilim felsefeler varken aslında bunlardan uzaklaşılıyor ve Sokrates'i yatağından kaldırmak bir anlamda e, gerekiyor ve bakış açısı ahlak alanına çevriliyor. Çünkü artık bu sitenin güvenli ortamından e, Uzaklaşmış insanlar, tek başlarınalar ve koca bir dünyanın, gittikçe büyüyecek olan bir dünyanın bireyleri, yurttaşları haline geliyorlar. Dolayısıyla bireysel olarak kendilerini yeniden anlamlandırmak ve bulundukları konumu yeniden değerlendirmeye ihtiyaçları var. Bu yüzden bir davranış felsefesi ya da etiğin alanına girebilecek olan bir düşüncenin yoğunlaştığını göreceğiz. Ve bu karşılaşmaların, ilişkilerin daha bilgece bir tavrının ortaya konması gerekecek. Bir anlamda insanlar aslında bir teselli aramaya başlayacaklar. Denebilir sanki. Tabii yani şey felsefe şeyle tanışıyor. Ee, Yunan felsefesi doğuyla bir temasa giriyor. Aslında helenizmin yaptığı kozmopolit bir e, kültür kültür ortamı yaratmış oluyor. Doğu'nun düşünme biçimi zaten şeye çok alışık. Ee, örneğin tanrıyla imparatoru, tanrıyla hükümdarı, tanrıyla otoriteyi özdeşleştirme Özleştirme. noktasında çok açıklar e, bu konuda ve Helenizmle beraber e, o Yunan düşüncesinin Doğuyla tanışması ve bir bir araya gelişi doğal olarak bir etkileşim doğuruyor. Ve ortaya senin de dediğin gibi yeni bir şey çıkıyor. İnsanlar birazcık da şeyden soğuyorlar artık. Yani bir filozof, bir felsefeci kurduğu sistem ne kadar güçlü olursa olsun aslında politikaya o kadar da yön veremiyor. Zaten Aristoteles'in yaşadığı hezimet de o. Düşünsene öğrencisi İskender ve İskender ne kadar farklı bir e, mecrada yol alıyor. Dolayısıyla şey e, söz konusu artık politikadan bir soğuma buna karşı olarak da içe dönüş. Kendi dünyasına çekilmesi insanların, insanların demeyelim burada aslında daha doğrusu felsefeciler Destek daha doğru olur. Felsefecilerin kendi iç dünyalarına çekilmeleri ve kendi iç dünyalarında bir mutluluk ortamı kurmaları söz konusu. İşte bahçe böyle bir fikir değil mi? Yani Epikür'ün bahçesine baktığımız zaman evet yani dünya böyle ama benim bir bahçem var. Bu bahçede ben başka şeyler peşindeyim. Evet felsefeyi de dünyevi hale getirme çabası gibi aslında o da düşünülebilir. Yani daha öncesinde büyük e, metafizik kurgular içeren felsefenin yani o sistemle kurularak e, ifade edilmiş olan felsefenin tamamıyla e, dünyevileşmesi, dünya hayatına dönük bir takım çözüm önerilerini taşıyacak olması ki bu e, zaten Sokratesçi okulların genel derdine de e, karşılık geliyor. İşte epikürcülerle beraber alınabilecek okullara baktığımız zaman e, kinikler var. Stoa var, var. önemli. E, Stua var aynen, stuacılar var. E, belki e, helenistiklerimin sonuna doğru daha belirginleşmiş olacak olan e, yeni platonculuk, platinos. Evet. O bağlamın ifadesi olarak bunu e, değerlendirebiliriz. E, burada tabi hep e, insanların e, bireysel bağlamda kendi hayatlarından nasıl bir kurtuluşla yön verebilecekleri Kurtuluşu yani Epik kurtuluşu. Epiküros derken e, haz aklımıza geliyor. Örneğin Stoa derken e, erdemli bir e, hayat akla geliyor. Aslında o, yanları şey daha pratiğe dönük yaklaşımları. Ve demin sen e, çok güzel söyledin. Sokrates'i yatağından kaldırıyorlar diye. Aslında sadece Sokrates'i değil yani doğa filozoflarını da yeniden uyandırıyorlar. Çünkü Epikür'e de Stoa'ya da baktığımız zaman Epikür... Demokritos'a dayanıyor ki aldığı eğitimde Teos'ta Demokritos konusunda yoğun bir eğitim alıyor. Sto'a Heraklitos'a dayanıyor. Bu anlamda bir evet. doğa filozoflarına da dönüş var. Yani maddi dünyanın dışında bir dünyanın yerine yeniden maddi bir dünyayı kurma girişimi olarak da görebiliriz belki. Dünyeviyleştirilebilecek bir epistemoloji arayışı da var tabii bu anlamda. Çünkü işte Platonculuktan gelen o idealleştirme ve bu dünyayı reddetme, bu dünyadan uzaklaşma fikirleri başka bir ontolojiyle ki işte doğa, doğa filozoflarında bunun karşılığını bulacaklar. İşte az önce senin de dediğin gibi Epikür için o atomculuğun kökeni Demokritos'ta karşımıza çıkacak ve onun düşüncelerini büyük oranda sahiplenecek Demokritos'un düşüncelerini. Bu noktada birazcık Epikür'ü daha büyüteç altına alabiliriz. Atomcu. Epikür yani her şeyin e, temelinde maddesel olan atomlar var. Kesinlikle. Hatta ruh bile e, maddi bir yapıda, Değil atomlardan meydana geliyor. Biraz daha ince, kaygan e, diğer yani bir Taşın at atomuna göre daha özel atomlara sahip ama sonuçta maddesel. Kesinlikle bu bağlamın dışına çıkmıyor zaten. Ee, o demin helenistik felsefeye özgü söylediğimiz temel karakteristiklere özgü olarak kendine ait okullar kurmaya başlıyor. Ve bunun doruğu da işte Atina yakınlarında kurduğu e, Epikurosçu okul. Ve o okul tabii bir bahçe yani aslında. Fakat Epikör'ün okulunun ilginç tarafı? Herkese açık, kölelere de açık, kadınlara da açık. Dolayısıyla bu kadar halka açık olması aynı zamanda bir takım şaibeleri de beraberinde getiriyor. Yani onun düşüncelerini desteklemeyenler, onu bir rakip olarak görenler açısından da bir e, kötülüklerin mekanı gibi bir değerlendirme de evet. bir kara çalınçılan ve işte evet bir ee, yapılan bir yer. Haz kavramıyla tabii bakıldığı anda tabii bu hazların nitelikleri konusunda Herkes kendi meşrebine göre algılayacağı için dolayısıyla çok çağrışıma açık, farklı çağrışımlar açık bir kavram. Fakat Epikür'ün hazdan ne anladığı, bu bahçedeki eylemlerin niteliği tabii çok değişik, çok ilginç. Nereden girsek meseleye? Epikür'ün hazları şöyle bir şey değil yani. İşte i̇nsanın amacı haz peşinde koşmak ve dünyevi hazlar için bütün hayatını feda etmek o hazlar uğruna yaşamak değil. Epikür'ün hazları insanın ki temel amaçta mutluluk, mutlu olabilmesi için olabildiğince kendi hayatını erdemli bir şekilde inşa etmek üzerine. Kurulu gibi geliyor bana. Yani yani e, şehvet arzusu değil, e, kaba anlamda bir haz peşinde koşmak değil, bir tür e, mutluluğa ulaşma yolu. E, bunun da tabii bu, bu tür hazların niteliği yaşam boyu e, sürecek olması. Yani gelip geçici, e, böyle kısa süreli olan hazlar değil e, Epikiros'un derdi, yaşam boyu, derinliği olan ve Dostlarla özellikle gerçekleştirmiş olan eylemlerden sonra ortaya çıkan e hazlar ve bunların gerçekleşmesi için de çok iyi yemekler, çok büyük paralar, çok büyük mekanlar ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsak, ne kadar e az e gereksinimle ortaya çıkacaksa bu hazlar o kadar e derin izler bırakacak ve uzun süreli olacaktır. Yani bize acı gelen şeyleri e saptayıp, Onlardan kaçmak, bize acı veren şey ne? Hayat karşısında olmadık isteklere kapılmak. Örneğin şan, çöhret, para, pul, zenginlik ve zenginliğin getireceği konfor. Bütün bunları bir has kaynağı olarak görmeyince, çünkü acının kaynağı da bunlar, onlara sahip olmadığımız zaman acı çekiyoruz. Bunlardan kurtulduğumuz anda aslında şeyi yakalamış olacağız, mutluluğu. Hayatı hiçbir zaman ulaşamayacağımız hedefler peşinde koşturarak yaşamak aslında en büyük acı kaynağı. Dolayısıyla böyle bir arzumuzun olmayışı, bunun farkına varacak olmamız belki burada en temel çıkış noktası denebilir. Şimdi burada özellikle bir takım arzularımızın doğal bazılarında boş olduğunu düşünmemiz gerekiyor diyor Epikür. Doğal olan arzularımızdan bazıları zorunlu, bir kısmı da zorunlu değil. Bazıları da ne doğal ne de zorunlu olan şeyler var. Dolayısıyla doğal ve zorunlu olanlara baktığımız zaman mesela bunların içerisindekiler gerçekten bizi bu anlamda çok destekleyecek olan arzular özgürlük, dostlar, düşünebilmek, düşünmek, karnımızı doyuracak kadar yemek, bir barınacağımız yerde giysiler. Aslında bir insan için en doğal ve en zorunlu olan şeyler bunlar. Bunun üzerine eklenebilecek olan şeyler Belki doğallık niteliği taşıyabilir ama zorunlu değildir. Olmasa da olur diyecek Epikür. Mesela doğal ama zorunlu olmayanlar büyük bir ev. Lüks banyolar, yemek davetleri, işte bize hizmet edecek olan hizmetçiler ya da işte lüks tüketim maddeleri diyebileceğiniz şeyler, lüks yiyecekler diyebileceğiniz şeyler. Ne doğal ne de zorunlu olanlara da mesela ün gibi, güç gibi örnekler veriyor Epikür. Aslında burada tabii işte aristik Posta kıyaslandığı zaman Epikür'ün derdinin aslında çok azla yetinen ama bu e, o anda mevcut olup da e, bizim için doğal ve zorunlu olan ihtiyaçların karşılanmasıyla e, ne kadar mutlu olabileceğimizi ve bu mutluluğun e, uzun süreli bir mutluluk olacağı ve belirilebilecek bir şey olduğunu söylüyor Epikür. Açıkçası. Bir de şey önemli tabii bütün bunlara ek olarak şunu söyleyebiliriz. Birtakım korkulardan kurtulmak önemli çok Epikür'de. O dönem insanı için düşününce de e, en önemli korku kaynaklarından bir tanesi Tanrı. Ya da işte başlangıçtaki tabloya dönersek ya bunlar çok güzel şeyler e, dünyevi zevkler alanı ama İyi de bunun sonunda yaşayacağım kabus ya da cehennem var gibi bir nokta. Bence çok önemli olan yanlarından bir tanesi de insanın o korkularından arınması gerektiğini vurguladığı nokta. Yani birincisi tanrı korkusu, ikincisi de ölüm korkusu. Tanrı korkusunu Epikür şöyle savuşturuyor, tanrı aslında korkulacak bir şey değil yani tanrı bu evrene belli bir düzen verdikten sonra bizimle tek tek uğraşacak hali yok yani. O bir mükemmel bir varlıksa eğer bizim gibi insanların acılarıyla, hazlarıyla falan uğraşacak hali yok. Bir kere o bizi sürekli olarak yargılama noktasında bir varlık değil. Bir kere onu def etmek lazım. İkincisi de ölüm korkusu. Bunun ayırıcı noktalarından bir tanesi bu. Ölmekten neden korkuyoruz ki insan için gerçekten de temel korku kaynaklarından biri? Aslında ölüm varken ne diyor? Biz yokuz, biz varken de ölüm Öyle. yok. Bu korkuları yaratanın tabii aslında nedenlerin bilgisine sahip olmamamız olduğunu söylüyor Epikür. Nedenlerin bilgisine ulaştıktan sonra zaten bu tür korkuların hiçbir anlamı kalmayacak ve biz artık hiç de bu meseleler üzerine kafa yormayacağız. Çünkü ne tanrılar bizle ilgileniyor ne de deneyimleyemeyeceğimiz bir yaşantının bilgisine sahip olabiliriz. Dolayısıyla Tabii. tanrı ve ölüm korkusu anlamsızlaşıyor Epikür'ün düşüncesinde. Epikür duyumlara çok önem verdiği için yani bizim dünyayla kurduğumuz temel ilişkinin duyumlarımız aracılığıyla olduğunu Düşündüğü için sonuçta biz duyumlarımız sayesinde dünyayı algılıyoruz ve dünyayla ilişki kuruyoruz. Fakat ölüm dediğimiz anda duyumlarımız yok. Yani bize acı veren ya da bizi üzen ya da bizim işte tenimizi acıtan şeyler hep duyumlarla ilgili ve bu, bunun olmadığı bir şey ölüm. Duyumların bittiği bir nokta. Bu, bu noktada da ölmüşsek eğer başka da bir dünya yoksa ki yok e, Epikür'e göre o zaman bizim bundan dolayı kaygı duyup şu anı şimdiyi e, ziyan etmemizin de çok bir anlamı yok diyor herhalde. Yok diyor. Yani sadece deneyimlerine sahip olabileceğimiz bir dünyanın kendi aklımızla değerlendirilmesi sonucu ne kadar e, mutlu bir hayat yaşayabileceğimiz önerisi Epikür'de var. Evet ne güzel aslında Epikür'ün düşünme biçimini özetlemiş olduk. Bize ne çıkar pek fından filan dersem bilmiyorum hani şey biz ne çıkarız bugünün insanı 21. yüzyılın insanı olarak Epikür'le nasıl bir ilişki kurabiliriz? Ne dersin Rıfatçım? Yani... İçinde bulunduğumuz bu ekonomik ve politik hezeyanların dünyasından Epikür'le bir yere varmaya çalışmak gerçekten çok kıymetli olabilir. Kendi hayatlarımız açısından, bireysel hayatlarımız açısından ve arzu ettiğimiz mutluluğun niteliği bunu ne kadar sağlayabileceğimiz ve aslında mutluluk dediğimiz şeyin nerede durduğuna dair zor bir şey midir yoksa aslında çok da uzak olmayan bir şey midir? Bu hesaplaşmaları yapmak için Epikür iyi bir fırsat gibi görünüyor açıkçası. Yani yaşadığımız hayat bizi Epikür'ün hiç de hoşlanmayacağı bir bahçe dışına sürüklüyor. Aslında birazcık bahçeye gelmek e, gerekiyor gibi. O zorunlu olmayan e, ve bize e, yalancı hazlar veren şeyleri bir yana bırakıp e, aslında dostlukta, arkadaşlıkta, Birbirimizle yaptığımız sohbetlerde Dostluğu aramak Çünkü politik ortam da öyle bir Hava vermiyor Politikaya baktığımız zaman Genellikle yenilgiler alanı gibi Görünüyor Ama bireysel olarak yapabileceğimiz O bahçe içinde Belki de kalıp Ki o ne kadar mümkün Tartışılabilir bir konu tabi Biraz mümkün değil gibi de görünüyor Onu da itiraf edeyim Ama o bahçe içinde kalarak kalmaya çalışarak en azından başka daha kalıcı e, hazlara değer verip ve on, onların peşinde koşmak, dostluk, arkadaşlık, e, sohbet e, ve e, bütün bunları değerlendirmek gibi e, sanki bize, hepimize iyi gelecek gibi görünüyor. Bölünmüşlük duygularından, yani bu parçalanmışlık ki politika buna çok e, uğraşıyor. insanların bir araya gelememesi açısından çok fazla... E, dolduruyor bu e, bölünme alanlarını ve o bölünmüşlükler bizi e, birbirimizden uzaklaştırarak olası diyalogları, olası uzlaşmaları da ne yazık ki mümkün hale getirmiyor. Tam tersine imkansız kılıyor diyebiliriz. Evet, şu sıralarda e, Epikuros metinlerini okumanın e, sırası deyip kapatalım o zaman. Önümüzdeki hafta aslında stoacıları konuşacağız. Stoacı düşünce sistemi de Epikür'den o kadar da çok uzak değil. Belki biraz daha derinleşme fırsatı bulabiliriz. Bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.